Cabir bin Abdullah radiyallahu anh ile Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Gıybetten sakının. Zira gıybet zinadan daha beteldir. Zira bir kişi zina işler ve sonra tövbe eder. Allah Celle Celaluhu da onun tövbesini kabul eder. Fakat gıybet yapan kişi